Rabbi Hicretin 5. yılı Müslümanlar çok zor durumdalar Mekke'de davet alabildiğine zor şartlar altında devam ediyor. Tarih 615 Recep ayında sahabeler tıpkı diğer aylarda olduğu gibi işkence görüyorlar. Çok değil birkaç ay evvel Ammar bin Yasir'in babası Yasir ve annesi Sümeyye müşrikler tarafından şehit edilmişti. Aynı şekilde Bilal radıyallahu anh ve Habbab bin Eret radıyallahu anh müşrikler tarafından İnsanlık dışı bir şekilde demir ve taş işkencesine maruz kalmıştı. Bunun dışında bayan sahabelerden olan köle ve bayan sahabelerden olan Zinnure ve Lübeyne anhum da müşrikler tarafından ağır işkencelere maruz kalmıştı. Böyle bir süreçte sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sürekli bir şekilde gelip kendi hallerini arz ediyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bir çözüm istiyorlardı. Allah Azze ve Celle tam da bu esnada Kehf Suresini nazil etti. Kehf Suresini indirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kehf Suresinden sonra sahabeleri Habeşistan'a hicret edin. Orada adil bir hükümdar vardır ve o zulmedici değildir dedi. Ve sahabelerin Habeşistan'a hicret etmelerini istedi. Böylelikle zor durumdaki sahabeler bir nebze de olsa rahat edecekti. Öyle ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının içerisinde maddi durumu iyi olan, güçlü olanlar bile artık müşriklerin sıkıntılarına maruz kalacak hale gelmişti. İşte bu süreçte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri bugünkü Etiyopya ülkesi olan, eski adıyla Habeşistan ülkesi olan bölgeye hicret etmelerini istedi. Ve onlar Mekke'den yola çıktılar, Cidde'ye geldiler, Cidde limanında gemiye bindiler. iki kafile halinde Habeşistan'a ne yaptılar? Habeşistan'a hicret ettiler. İlk kafile 17 kişiydi. ikinci kafile 22 kişiydi. Toplam 39 sahabe gitti. Bu sahabeler içerisinde Osman radıyallahu an ve eşi Resulullah aleyhisselatü vesselamın kızı Rüküye annemiz vardı. İbni Mesud vardı. Meşhur Abdullah İbni Mesud vardı. Aynı şekilde e, cafer Tayyar. iki kanatlı Cafer lakabını alacak olan Mutesavaşı'nda. Bu lakabı alacak olan Cafer bin Ebu Talib vardı. Mus'ab bin Umeyr vardı. Bu sahabeler içerisinde oldukça önemli ee, sahabeler mevcuttu ve bu sahabeler Habeşistan'a hicreti gerçekleştirdiler. Tabi o sahabeler Habeşistan'a hicret ederken müşrikler de boş durmadı. Sahabelerin Habeşistan'a gittiği haberini alır almaz derhal Darun Nedve'de bir araya geldiler. Darun Nedve neydi? Darun Nedve Mekkeli müşriklerin Allah Azze ve Celle'nin şeriatı dışında kendi havalarıyla kendi bir takım uydurdukları ee, uydurma yasalarla Mekke'yi yönettikleri Eve verdikleri isimdi Yani zamanın zamanın Mekke meclisiydi Büyük Mekke meclisi de diyebiliriz buraya Burada Mekke'yi yönetirlerdi Ve Amr bin As'ı Habeşistan'a gönderilecek Ve Müslümanları Habeş kralı Necaşi'den isteyecek Heyetin başına getirerek Dediler ki ey Amr Sen içimizdeki en zeki insansın Necaşi'yi ancak sen ikna edersin ona rivayete göre 3 e, kasa dolusu altın verdiler. Belki burada bir mübalağa vardır. Çok altın verdiler derken 3 kasa işaret edilmiştir. Belki de gerçekten 3 kasa verilmiştir. Biz bunu bilemiyoruz. Oldukça fazla altın diyelim biz buna. Oldukça fazla altınla Amr bin As Habeşistan'a doğru yola çıktı. Sahabelerin hemen ardı sıra Habeşistan'a yetişti. Ya kafilatı We. Uh...